Seyyiduna Hace Alaaddin Attar, Kuddisesi Ruh irfanın minaresi, Ariflerin mürşidi, Hace Alaaddin Attar, çok ilimle meşguliyeti tercih eden zevattandır. Şahı Nakşibend'in bir kızı olmuş, annesine, bali olduğu günde bana haber ver demiş. Annesi de zamanı gelince haberdar etmiştir. Şahı Nakşibend, bunun üzerine derhal Buhara'daki Hacı Alaaddin'in medresesine gider. Medreseye girince bakıyor ki Hacı Alaaddin'e mahsus yırtık ve eski bir hasır var. Hasırın bir tarafında da bir kerpiç. Hacı Alaaddin istirahatini o hasır üzerinde yapıyor. Hacı Alaaddin onu görünce ayağına sarılıp seviniyor. Bu arada Şah Naxçımet ona, Allah Teala kerimemi seninle evlendirmemi emretmiştir. diyor. Hacı Alaaddin atar şu cevabı veriyor. Tabii ki bu müjde iki cihanın saadetidir. Allah Teala'nın bana vereceği en büyük mutluluk da bu olabilir. Fakat benim şu hasır ve yastığım olan kerpiçten başka hiçbir şeyim, yapabileceğim hiçbir ikram yoktur. akşi Nakşibend diyor ki, Hayır, hayır, Allah'ın size takdir etmiş olduğu rızk gelecektir. İnşaallahu Teala. Artık rızkı düşünme. Sonra Hace Alaaddin'in nikahını kıyar. Elma dolu bir tabla temin eder ve emreder. Kalk bunları al. Yalın ayakla dolaş. Yüksek sesle bağır. Elma, elma. Artık hepsini sat. O da öyle yapar. Hacı Alaaddin'in makam sahibi olan iki kardeşi vardı. Bu haberi ve hali işittikleri zaman kızıyorlar. Şimdi bu hal ona yakışır mı diye. Onların kızdıkları haberi Şahı Nakşiben'de ulaşınca, bulundukları yerin yakınında, elma satmasını Hacı Alaaddin'e emrediyor. O da bu emri dahi yerine getiriyor. Şahı Nakşibend kendisine zikri telkin edinceye kadar böyle yapmıştır. Hacı Alaaddin şöyle buyururdu. Müridin kalbi mürşidinin sevgisinden başka hiçbir şeyle meşgul olmadığı ve sevgisini engelleyen her şeyden yüz çevirdiği andan itibaren mürid feyz kabulüne kabiliyet kazanır. Feyzlerde kusur olmaz. Kusur Müridlerin talebinde olur. Maniler ortadan kalkınca şeyh himmetini harcar. Artık müride gereken üç vazifedir. 1- Mürşidinin sevgisini engelleyen her şeyden yüz çevirmesi ve kendi iradesiyle engelleri izale etmeye çalışması. 2- Yine iradesini harcayarak şeyhinin emirlerini yerine getirmek şartıyla ondan korkması. 3- Bil fiil şeyhinin tekkesinin hizmetini, şahsına ait olan hizmetten daha çok tercih etmesidir. Her ne kadar melekler, tabii olarak taat ve ibadeti yapmak üzere yaratılmış, emre muhalefetten masum olmuş ve havf ve haşyette kamilen gark olmuşlarsa da, itibar ihtiyari olan çalışmayadır. Saadet, şekavet, terakki ve düşüş, beşerin cüz'i iradelerine bağlanmıştır. Onun için bu üç vazifeye önem vermek gerekir. El-Mevahi bu sermediğede nasihatleri derli toplu olarak yazılmıştır. O sırrı azimi birçok zevata tevdi ettiği gibi ayrıca Şeyh Yakup el-Cerihiyi devrederek 802'de Dar Bekaya gitmeyi tercih etmiştir.